Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve salamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehcihi ve men ittebahu bi ahsanin illa yevmeddin Ama ba'd Şimdi küfrün inatçı kişilere has olmadığını Ve cehaletle işlenen küfrün de kişiyi dinden çıkardığını işlemiştik Ebû Battân'ın sözünü en son okumuştuk. Gene Şeyh Ebû Battân'ın başka bir sözüyle devam ediyoruz. Ok Abdullah. Fe <gülüyor> Eğer diyor büyük şirki işleyen cehaletle mazur ise, cahaletle mazur olmayan kimdir? Yani bu davetin lazımı. Neymiş o davet? Büyük şirk işlerinin mazur olması. Illel He, demek ki Allah sadece inatçı olan. İnat nedir? Bir şeyi bildikten sonra, anladıktan sonra reddetmek demektir. Ama neyden sonra? Anladıktan sonra. Kendisine ulaştıktan sonra değil. Anlayıp idrak ettikten sonra reddetmesidir insan. İnandığı Doğruluğuna inandığı bir şeyi reddetmesidir. Biz ne demiştik? Firavun ve kavmi için Allah ne diyordu? Ayetler gelince yakinen iman ettiler. Ama nefislerinde yücelik ve kibirden dolayı, var olan kibir ve yücelikten dolayı iman etmemişlerdi. Anladılar ama inatlarından dolayı küfür ettiler. Ha, o yüzden bir insan dese ki şirk ehli cehaletle mazeretlidir. Ancak şirkin şirk olduğunu bildikten sonra o şirki işleyen adam kafirdir deseler demek ki haşa haşa Allah inatçı kafirlerden başka kimseye hüccet itkanı etmemiştir demektir bu haşa. Evet. Ma enne sahib hazihi la yı tarzı Bu davetin sahibi imkanı yoktur ki bu aslı ne yapsın inkar etsin. Bu, o yani bu sözün lazım budur. Hmm. Kendi bunu diliyle söylemese de kimse inkar edemez. Bel la budan yetenakaz ama bilakis bu nedir? Tenakut içerisindedir. Ne de tenakut birbiriyle çelişki içerisinde olmaz. Fe innehu la yümkünü en yetevekka fi tekfir <gülüyor> meşheke fi vesaleti Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hiç kimsenin diyor, hiç kimsenin imkanı yoktur ki peygamberin peygamberliğine şüphe eden bir kafirin tekfirinde duraksasın. Herkes bilir peygamberin küfürüne şüphe eden şey peygamberin Şeytan, aldı birilerimle şeytan. Önce. Kim işte peygamberin Risaletini inkar ederse bu veya peygamberin Risaletini şüphe ederse bu adamın tekfirinde ne yapmaz insan? Tavak ufretmez. İşte intifal kas buna diyorlar. Ben az önce o sözü söylemek istemedim. Tekfirin engeli budur yani. Birilerinin zannettiği gibi işte küfrü kastetmedi. Adam kafir olmayı mı kastediyor falan. O değil yani. Anlaşıldı inşallah değil mi? Yeri burası. O yüzden bir adam Peygamberin Risaletine şüphe etse ne olmaz? Bu adamın tekfirine tavakuf edilmez. Herkes bilir bunu. Eyvah. Ya da adam yeniden dirilme noktasında şüphe etse. <gülüyor> dinin aslı olan buna benzer diye yaşayacak. Ama burada tabii ki bakın usulü dinin içerisine ne sokulduğu önemli. Yani şimdi adam ihtilaflı bir namazın mesela tekfirini de aslül dine sokarsa... Bu adamın iddiasıdır. Nasıl ki la ilahe illallah'ın hakikati varsa, nasıl ki tekfirin şartları, engelleri hakikatte varsa, insanlar cehalet, tevil gibi böyle saçma sapan kendilerinin uydurduğu, Allah'ın ve Resulünün hakkında delil indirmediği engeller de getirse, tekfirin bir hakikati var ve tekfirin engelleri var değil mi? İkrahunun tek engeli. Doğru mu? Evet. Aynı şekilde usulü de bir hakikati var. Yani adam mesela örnek veriyor. Diyor ki işte bir kafir dediğim bir alim var. Yusuf el-Kardavi mesela. Bu adam İslam miras hukukunu çok iyi biliyor. Farz et ki Suud devletinde yaşıyorsun. Suud devletine kafir diyorsun ama sistemde şeriat devleti değil mi? Şeriat mahkemeleri var. Orada Yusuf el-Kardavi Yusuf el ne yapıyor? Düşün ki hakim hükmediyor. Tamam. Ama neyle hükmediyor? Allah'ın hük hükmüyle hükmediyor. Çünkü o bu meseleyi bizden iyi biliyor mesela. Nasır'ı ezberlemiş. Hani Hevasından sattıracağı bir mesele de yok ortada. Anlatabildim mi? Adam neyse Allah'ın hükmü söylüyor. Sen buna muhakeme oldun diye bir tane aşırı tekfirci bir adam tutup der ki sana işte muhakeme. kafire muhakeme oldun, sen de kafir oldun. Aslı dindir sana kafir demeyene de kafir der. Ona demeyene de demeyene de. Bak bu usulü dinden mi? Bir bu usulü dinden değil. İki... Usulü dinden olmayan bir şey, usulü din yaptığı zaten bir suç işledi. Onun bir hükmü var zaten İslam'da. Hadi onu geçtik. Adam onun ne yapıyor? Bir de tekfir ediyor. Tekfir etmeyeni tekfir ediyor. Bak, bozuk asıllar birbirini takip edene doğuyor. Bidatlar ortaya çıkıyor. Ki Selef diyor ki, küfre en yakın olan bidat ehlidir diyor küfre en yakın olan taife bidat tehlidir. Ne kadar bidat tehliği gördüysek ileri de onların kafir olduğunu gördük diyor. Bak selef sabretmişler. Çıkan ihtilaflarda yollarına bakmışlar, işlerine bakmışlar. Sonra bir de baktık ki diyor o bidat'a sapanlar küfrettiler diyor. Belli bir dönem sonra. Eyvah. Vasık Şüphe eden kişi nedir? Cahildir. İnsan şimdi bu önemli bir cümle şüphe eden cahildir ne demek yani Müslüman değildir. yok bak böyle anladığınızı bildiğim için açıyorum yani. şüphe ilimsizlik demektir cehalet demektir yani insan kesinlen bildiği bir şeyde şüphe etmez yani çocuğun dünyaya gelmesi neyle mümkün toplum ilimle Doğumla bir tane erkeğin ve bir tane kadının beraber olması. Doğru mu? Hı. İşte meninin işte anne rahmine düşmesi, döllenmesi değil mi? Bak bu, bunda şüpheden biri var mı? Yok. Niye? Herkes bunun ilmine vakıf. Cahil değiller bunun ilminden ve bu ilim neye ulaşmış? Yakine, kesinliğe ulaşmış. Eyvah. İtikkat olmuş. Aynen. Ve <gülüyor> kutubihim el <gülüyor> Fakihler kitaplarında hük mürtedin hükmü babını zikretmişlerdir. <gülüyor> ki o babta İslam'ından sonra tekfir edilen Müslümanı anlatmışlardır. <gülüyor> nutkan Adam nutkan kafir olabilir. Mesela demokrasi ben demokratım demesi mesela. Fi'len <gülüyor> adam gidip kabre kurban kesiyor mesela. Au <gülüyor> Ya uşakken, ya da adam de şüphe ediyor? Mesela oy kullanmak itaatli Allah'tan başkasına e, şirk, ibadet etmek ya. Oy kullanmak itaat noktasına Allah'tan başkasına ibadet şimdi etmek demek. Adam diyor ki ya ben yani şimdi teşriği Allah'tan da beşere vermeye küfür olduğuna şüphe <gülüyor> ediyorum. yani. Adam hükümde şüphe etmiyor ama vakada şüphe ediyor. Vakayı bilmediğinden şüphe etmiyor. İşine gelmediğinden şüphe ediyor. Hani şimdi gerçekten vakanın cahili bir adam vardır, o başka bir şeydir. Ama vakan alimi ol, ol, olan bir insan böyle ben şüphe ediyorum derse bu adam gene aynı şekilde kafidir. E o itikaden ya da itikatla ne olur? Bugün mesela küfür olan itikatlar yok mu? Rejimi inkar edenler, sünneti inkar edenler, batıl batıl itikatlar mesela. İşte tekfir düşmanlığı mesela bu da başka bir itikat günümüzdeki küfür yani. Şer'i bir hükümdür. Yani aşırılar her zaman var. Bizi de tekfir edenler var. Şimdi birileri bizi tekfir ediyor diye biz tekfiri çöpe mi haşa atacağız Kaldırıp rafa mı koyacağız? Koyamayız, kafir oluruz. Niye? Allah Yahudi Hristiyanlara Hristiyan demiş. Hır şey, Allah Yahudi Hristiyanlara kafir demiş. Uykusuzluk iyice vurdu kafana Allah Yahudi Hristiyanlara kafir demiş. Kafir demek zorundayız. Yoksa ne olur? Allah biz kâfir oluruz. kafir oluruz. O nedenle ki Hiçbirimizin bu şer'i hükümden Aleyküm Selamun Aleyküm Hiçbirimizin bu şer'i hükümden cahil kalması veya bu şer'i hükmü rafa kaldırması gibi bir şey söz konusu değildir hiçbir zaman. Evet devam. O Bak dört şey, tane şey saydı. Bunu aklınızda tutun. Nutkan ve fiilen ve şekken ve Aslında dört şey saydı da Şeyh Muhammed diyor ki din üç tane asıl üzerine mebni olmuştur. Diyor. Bir. Kalbin itikadıdır. Ama neye itikadıdır? Doğruyu itikadı, batıl itikadlara inanmamasıdır. İkisini de beraber inanır. İki, lisandadır diyor, dil, dildedir. Hem nutketmesi etmesi gerekenleri nutk etmektir, hem de nutk edilmemesi gerekenleri konuşmamaktır, diyor. Yani sadece kelime-i telaffuz değil, beraberinde onu bozacak olan küfür şeyleri de nutk etmemektir, diyor. Üçüncüsü de diyor, ameldir. Vacip olan emredilenleri yerine getirmek yaptığında kişinin tekfir edileceği filillerdenere sakınmakta. Bu üç esas üzerine mevni olmuştur. Ama burada dört sayılı Şeyh abu batın. Şek de itikadın içerisine giren girenmiş. Şey. Şek itikadın içerisine dahil olan bir şey. Aslında üç batdır. Üç bölümdür. Eyvah. Sebebi <gülüyor> şek cehl. Ha. Şekin sebebi ne? Şehvet cehl. lazım هذا. Bunun lazımı bak. Neyin lazımı? Ortaya konan batıl bir mezhep var. Hı -hı. O mezhebin lazımı neymiş? A anna hu... anna. Anna Yahudi ve Hristiyanların o zaman cahillerini de tekfir etmek Hı -hı. lazım. Eğer bir şeyi şeriatın aslı olarak Hı -hı. belirlediyse, Hı -hı. bu bütün insanlarda adalet gereği aynı olması lazım. Sen buradaki kendini İslam'a nispet eden adamın şirk işlediğinde diyorsun işte, Engellere bakarım. Ama buradaki kendini Yahudiler'e nispet eden olan şirk işleyince yedi ceddini tekfir ediyoruz. Hani bu aslın bidatı var ya. İşte evet. aslı Müslümansa engele bakarız. Müslüman ise bakmayız. Bu gerçekten tekfir meselesinin engellerini şartlarını bilmeyen zır cahillerin zırvalığıdır. Başka bir şey diyeyim. Eyvah. Devam et. Yani diyor ki aya, güneşe, putlara secdene herkes zaten cehaletinde bunu yapar. Yani onları tekfir etmemek lazım o zaman diyor. Sen böyle bir genel kaide koyarsan bunlar da tekfir etmemen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ali bin Abi Talib radıyallahu anh. Ali bin Abi Talib'in ateşle yaktığı adamları da tekfir etmemen lazım. Cehaletle bunu yaptılar. Lianna nakta anhum kesin kesin iman ediyoruz ki anhum juhâl. Onlar kafir, cahillerdir. Eyva. Lokaz ve Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların tekfirine icmat ettiler ve onların küfrüne şüphe edenlerin tekfirine ettiler. Eyva. Biz yakinen biliyoruz ki onların ekserisi nedir? Cahillerdir. Eyva. El edille <gülüyor> Dinin aslında cehaletin mazeret olmadığının delilleri. <gülüyor> Şimdi burada şu önemli. Bak az önce de söyledim. Adam mesela kafire muhakeme. Mesela aşırı tekfirciler bugün futbol maçı izleyen herkes tekfir ediyorlar. Niye diyorsun? İşte kafire hakem tayin etmiş. tavuta muhakeme olmuş sahadakiler. Onlar da o küfre göster Ama zincire bak yani. Asdinene sokmuş adam böyle bir mesele yani asud bu bizim anladığımız şey değildir Asud nedir Allah'ın ve Resulünün asıl olarak belirlediği şeydir burada onun çeşitlerini sayacak i̇bn temmi nelerin asuddinene taluk ettiğini Siz orada ince bir noktaya kalamanız lazım inşallah Devam. Rahim Teala kim tak İbn Te Rahimallah dedi ki meshabı sahabe kim sahabeye söverse bakın <gülüyor> sahabeye sövmek burada onları tekfir etmek manasındadır. Bazen aynı kelime alimler başka manada kullanıp tekfir etmemek. Yani sadece mesela Amr bin Rass Cimridir mesela. İşte Abu Musa el işte onun da şu had vasfı vardır. Kötü bir vasıf sayıyoruz. Bu noktada alimler terbiye etmişler, sopa vurmuşlar. Böyle adamlara. Hani sahabe hakkında ileri geri konuşuyor diye. Burada kastettiği sahabeye söylemek bak sahabelere veya vahiden minhum ya da onlardan birini ama hangi biri imanına nasıl olan birini söverse. Eyvah. Ha. Ve bu sövmesini de şundan birleştiriyor. Ali ilahtır veya nebidir. Fark etmez. Şianın gulatları ilahtır diyenler de çıkmış. Bazıları nebidir demiş. Bak nebidir diyor. Resul demiyor. Çünkü Resul peygamber de diyorlar Muhammed Sassam. Evet. Ali de onun nebisidir. Tıpkı Musa ile Harun gibi diyorlar. Bukhari Müslim hadisini denili getiriyorlar. İmran İbni Mûseyin. Peygamber Sassam ne diyor orada Hazreti Ali'ye? Ya Ali diyor. Sen diyor Harun'un Musa olduğum mesabede bana olmak istemez misin diyor. Niye? Kendisi savaşa gidiyor. Ali'yi kadınların başına bekçi olarak bırakıyor Medine'de. O da diyor ben burada mı kalacağım diyor yani kadınlarla. Orada Aleyhisselatü olsam öyle söylüyor. Sen diyor Harun'un Musa ya olduğum mesabede olmak istemiyor musun? Şia buradan neyi çıkartıyorlar? Ali'nin Nebi olduğunu çıkartıyorlar. Bu da asıl dinde tevilin batıllığını ortaya koyuyor. Yani sonuçta bir tevil var ortada. Sahibi nas var ama bu onları kafir olmaktan kurtarmıyor. Devam. O <gülüyor> Cibril Ya da adam diyor Cibril karıştırdı. Aşırlığı öyle diyorlar aslında. Ayet var ya, Mekke adı var? Şüphesiz Allah kafirlerin düşmanlarıdır. Neden bu ayetilmiş? Nuzul sebebini aslında Yahudiler var. Yahudiler Cibril'e kızıyorlar. Niye beni İsrail'den birine değil de? Araplardan birine götürdü vahiy diye. Haşa. Allah bu ayeti o yüzden indirir. O yüzden şüphesiz Allah kafirlerin düşmandır diyor. İbn-i Teymiye'de, Minhac-ı Sünnet'de, Şiilerle Yahudilerin benzerliğini sayarken, diyor ki Şiiler de Cibri'le düşmandır, Yahudiler de düşmandır. Şiiler niye Ali'ye getirmedi diye düşmandır? Beni İsrail ise, neden işte Beni İsrail'e getirmedi diye düşmandır? Eyvah. <gülüyor> Dur. Bu sayılan çeşitlerin her birini işleyen adamın küfründe şek şüphe yok. İbn Teymiye diyor mu? E, devam? E, şeke fî men fî Bilakis böyle adamların tekfine tavakuf edenin küfründe şüphe yoktur diyor. Yani şimdi ben İbn Teymi'nin mesabi üzerim deyip de bugünkü şeyalar Müslüman diyenleri Hı -hı. alıp böyle yerin dibine çakıp çakıp duracaksın ya, kafasını böyle ezeceksin yani. Yani İbn-i Teymi'ye o dönemde bunları söyleyen kişilere ne diyor? Kafir. Onlara kafir demeyene kafir diyor. Bugün kendini selefi davetin önüne koymuş adamlara bakıyorsun. Ne diyor? Kur'an tahrif olmuştur diyen kardeşlerimiz diye. El-Cezire'de lan Kur'an tahrif olmuştur diyen adam senin din kardeşinse benim değil de senin olabilir. Doğru. Küfür tek millettir. Böyle ise bizim gerçekten e, i̇bn Teymi'yi anlama noktasında senin çok kasır ve çok kısır bir adam olduğunu e, idrak etmemize bu yaptığın sebep olmuştur yani. O yüzden kimse kalkıp var bizi tekfir ediyor musunuz demesin yani adam olsunlar konuştukları söze dikkat etsinler. Devam. Kal dedi ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kim zannederse aleyhissalatu vesselam'dan sonra sahabe mürtet oldular. İlla nferan qalinen, la yblugun bed ancak diyor, hani 10 küsür tanesi hariç, onlar da Şiilerin kabul ettiği Abu Zayn al-Rasâli, Selman al-Rasâli'si, Radıyallahu anhuma bunlar, o yüzden böyle diyor, genelini tekfir ediyorlar. Şimdi soru. Neyse şey bitir ondan sonra önemli. Çünkü Allah burada hükmünü beyan edecek. <civ mouth> <'ı> ya da ekserisi fasık oldular derse bak. Sadece tekfir değil. Fâsık oldular derse. <gülüyor> <gülüyor> <pawn> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyenin küfründe şüphe yoktur. <gülüyor> Bilakis onun küfründe şüphe eden kafir diyor? Zincir tekfir bidat ya. Biz çıkardık ya işkembemizden zaten. İbn-i Teymiye bunu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi burada bir soru var. Haricilerin tekfirinde sahabeye ihtilaf etmiş mi? Ulema ihtilaf etmiş mi? Etmişler. E burada diyor ki kim derse ki sahabenin çoğunluğu kafirdir. İşte ancak birkaç tanesi hariç kafir olur. Bilakis sonra kafir demeyen kafir olur. Şimdi İbn-i bu sözüyle ulemadan naklettiğimiz o ihtilafı nasıl edeceğiz? Cemedin biriniz. Şeyler, haber, sahaben hepsini Bir, hariciler den imanına nasıl olan sahabeleri, tekfir edenleri, ulema tekfir ettiler. Burada ihtilaf yok. Ulemanın ihtilafı nerede? Onlardan diğer bir kısmına. Hz. Ali gibi diğer sahabenin önderlerini değil de o diğerlerini tekfir eden, diğer İslam'a sonradan girmiş olanları, tekfir eden bir grup hariciler var. Onlar aslında ilk başta tekfir etmiyorlardı. Onların hurucu işte büyük günah işleyenin şey olması, kafir olması ve benzeri bidat, birkaç mesele yani. İşte büyük günah işleyenin ebedi cehennemde kalması gibi. Alimin ihtilaf ettiği haricilerin tekfiri böyle diyen hariciler. Yoksa sahabenin çoğunluğunu tekfir eden Halicilerin tekfirinde ümmet icma etmiştir. Bu icma o icmadır. Bu sadece rafizilere hastayındır. Yani. Kimse rafiziler anlamasın hemen. Yani biz ne, bak ibareyi okuduk. Rafizi kelimesi geçti mi? Geçmedi. Ama hepimiz öyle anladık mı? Anladık okurken. Eyvah. Devam. <gülüyor> Heh, Rabbin ancak ona ibadet etmenizi ne yaptı? Tak, e, takdir etti, hükmetti, ayeti. Kim zannederse kaddara. kim zannederse buradaki manası kadderadır. Yani takdir etmek. Adam o zaman Allah'ın ancak olan şeyi takdir ettiğini manasını çıkartır buradan. عبد, Bu sefer فإن... o zaman ne olmuş olur? Adam putlara ibadet ediyorsa Allah'a ibadet etmiş olur. Öyle yani putlara ibadet edenlere Allah'a ibadet edenler kılmış olur diyor. فَإِنَّ هَذَا مِنْ اَعْضَ مِنْ نَاسِهِ كُفْرًا بِالْكِتَابِ كُلِّهَا Kitapların e. hepsini küfreden daha büyük, daha azam nedir? Bir küfürdür. Yani yol yoktu yani. Burada o verdiği kadâ kaddara o örnek, tevile yol yok diyor yani. Yani din bir şey zaten şimdi birazdan gelecek anlayacaksınız birkaç mesele. Devam. Şüphe yoktur ki, bu sözün ashabı olan insanlar ilim ehlidir, zühd tehlidir ve ibadet ehlidir. Hangi sözün ashabı olanlar? Kada ile Eyva. Ve öncesindeki o şey yapanlar. Eyva. Ve anna sebâb dâwâhum al Adamların bu batıl iddiaları ancak ihaletliydi zaten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 bütün müşrikler peygamberin davet ettiği şeyden şüphe içerisindeydiler zaten. Yani cehalet içerisindeydiler. Ve ennehu fi şekkin min onlar dirilişte de şüphe içerisindediler. Fakat oluyor resullerine dediler ki Biz sizin bizi davet ettiğiniz şeyden şüphe içerisindeyiz diyorlar. Onlar sizin İnandığınız şeyde nedirler? Şüphe. Şüphe içerisinde deniyor. Biz zan ediyoruz. Bu noktada yakınen inanamıyoruz diyor <gülüyor> Onlar ki Allah'tan başka şeytanlar dostlar edinler ve kendilerini hidayet üzere zannettiler. A'raf 30. bil <gülüyor> Deki ki size ameller bakımından hüsurana uğrayanlara <gülüyor> haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki koşturmacaları onları saptırmıştır. Onlar da kendilerini iyi yapıyor zannetmişlerdir. <gülüyor> Bak getirdiği ayetlerin hepsinde şek'ten bahsetti. Burada diyor gaye cehalettir diyor. Eyvah. Bu sözde olduğu gibi kalpleri vardır ondan fıkk etmezler. Onların gözleri vardır onunla görmezler. Kulakları vardır onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir bilakis daha aşağılıktır. Onlar gafillerdir diyor. Allah burada onların şüphelerinin sebebinin hem cehalet hem gaflet olduğunu Allah Azze ve Celle kalplerinin var olduğunu ama fıkıh etmediklerini, sorunun bu olduğunu yoksa hüccetin ulaşması değil. dediği az önce eğer dedi bu mezhebin sahiplerinin bu sözünü kabul etsek haşa o zaman demek ki şunu diyoruz ki Allah'ın hücceti ulaşmakla kullara kayim olmamıştır. Sadece eğer inatçılar kafir olur dersek biz adamın anlaması şart olur. Anlaması o zaman şart olur ama biz sadece inatçı kafir olur demezsek ki hakikat bu, böyle diyoruz, böyle inanıyoruz. O zaman ne olur? Olun, şakta. Şakta şakta canlı ha. Derşim, He, hepsini içerisine alır o zaman. Ve o zaman hüccet neyle kayma olmuş kullara? Bela ulaştırmakla, belakla. Bela bitmiş yani. Ulaştırmak. Adam anlamış anlamamış, o onun var olmayan kalbi, var olmayan gözü ve var olmayan kulağından dolayıdır. Hakikatte var değil bunlar. Yoksa zahirde tabii ki var. Bütün kafirlerin kulağı var, gözü var, kalbi var. Ney Abi bir ayet var ya sen ölüleri işitemezsin. Ney var? Burada ölüler hangi ölüleri kastediyor musun? O ayetin siyahına ve sibakına bakarsan o ölüler kalbi ölmüş, bahiyi anlayamayan ölüler. Evet, nuzul sebebine bakıyoruz. Bak azamnallahul mukallidin ve Allah mukallitleri kötüledi diyor şu sözünde. Biz babalarımızı bir ümmet, yani bir ümmet kelimesi din manasına, millet manasına gelir Kur'an'da. Biz babalarımızı bir din üzere bulduk, onların izleri üzere muhtedun uyuyoruz yani, onların izine uyuyoruz. Yani, yani bununla beraber Allah onları tekfir etti yani Allah Azze ve Celle hep küfüren nispet Şimdi burası çok önemli, hani ara soğumadan burayı oku sevgili geliyor çünkü. Kader din. din. kim o? Oku. İbha, Ebu Muhammed, Muhammed İbn Kudame. Mu'nun yazarı. yazadı? Ebu Muhammed İbn Kudame dedi ki Rahimullah diyor. Necis bir kelam söyledi. Güzel, en güzel bir söz söyledi ki Her kulü her musib. Her müşhid isabet etmiş midir? <gülüyor> Cumhur'un sözünü tercih ettikten sonra dedi ki, bütün müştehitler isabet etmiş değildir. Bilakis hak müştehitlerin kavillerinden biridir. İki tane doğru olmaz, üç tane de olmaz, beş tane. Bir tane de mi? Cahid kim? imamı. Ama nasıl bir adam? Yani... O ne diyorsa muhtehzilerin fikri odur yani. Öyle bir adam. Cahiz zannetti ki diyor, <gülüyor> Kim İslam milletine muhalefet ederse. Yani burada asr <gülüyor> dini, yani tevhidi bozar şirk ile veya küfür ile. <gülüyor> adam nasıl bakmış? Hakkı idrak etmek noktasında aciz kalmış. <gülüyor> demiş ki o mazurdur, günahkar e, değildir demiş. <gülüyor> Ta ki şöyle dedi i̇bn <gülüyor> <Kul Amin, gülüyor> Cahiz'in gittiği bu mezhep işte o kim müjdehid isabet ederse iki ecil, isabet etmezse bir ecir hadisinden yola çıkarak gittiği bu mezhep, adam İslam milletini muhalefet de etse teville, hani o mazurdur, günahkar değildir sözü yakînen batıldır. ve ve ve ve Allah'a küfür etmek, resulüne küfür <fey> Bak Cahiz'in açık açık burada tekfir ediyor. Cahiz'in bu sözü Allah'ı ve resulünü inkar etmektir diyor. <fey> Kesin olarak biliyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Emnar al ve nasara bil ve et ve itba. İslam'ı emretti Yahudi ve Hristiyanlara ve tabi olmayı emretti. Vaza ve Onlara e, zemminde yani onları kötülemek, onların inançlarının batıllığını ortaya koymakta ısrar etti. Ve qatelahum cemian. Hepsiyle savaştı. Yaqtulul minhum. olan herkesi öldürdü nerede? verdi. Ne diyor Abdullah i̇bn Ömer? O gün tek tek etek tıraşlarına bakıyorduk Yahudi çocuklarına. Eğer etek tıraşı oluyorsa kellesine vuruyorduk. <Gülüyor> Heh, <Gülüyor> yani bilerek inkar eden inatçı <Gülüyor> şöyle denir. Yani eğer biz böyle bir söz söylersek birçok değil. Yani mukallitlerin tamamı zaten babalarının dini taklit ederler. Bir şey bildiklerinden, anladıklarından değil. <gülüyor> Peygamberin mucizesini ve söylediği sözün doğruluğunu bilmezler. Buna davet eden ayet çoktur Kur'an'da. Dedim... Ee, şu sözde olduğu gibi, Vadel ke Bu kafirlerin zanlıdır. Bu kafirlerin zamlıdır. Devam. Devam et Abdullah. zanantum Rabbikum ardakum. Bu sizin zannınızdır ki Rabbinize karşı bu zamlı yapmıştınız. Ardakum. Şey, orada neal var dersen ha. Yani. ufak Arapça var ya, orada. tefsiri var ya. Mesela sen ibare eder ve sen orada bak. Abdurrahman. Ha, o ve kavluhu hum, inhum illa yazunnun. Eyvah, ne diyor Tercüme. Mehmet? Bu ne dedi Abdullah? İnnehum <gülüyor> Ha ne dedi? Onlar zannediyor Ha sadece zan yani zandan öte bir şey değil. Ve <gülüyor> şey' Oradaki eee <gülüyor> İşte bu Rabbiniz hakkında gittiğiniz zanlar sizi ne yaptı? Helak etti. Manası bu. Eyvallah. İnnehum <gülüyor> Onlar yalnız zannederler. Eyvallah. kendilerini de bir şey üzere zannederler değil mi? Kendilerine de hidayet üzere zannederler De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Alladheena dalla sa'yuhum fi onları aldatmıştır. Fahum yahsabun Burada diyor. Hmm. Helak etti yani maamur. وَوَسَلْفَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِغَيَةِ الْجَهِلِ Evet, Allah burada hep, Allah Azze ve Celle'nin bize anlatmaya çalıştığı şey, öğretmeye çalıştığı şey ne? Cehalet. كَمَا fi قَوْلِهِ taala لَهُمْ قُلُوبٌ la يَفْقَهُنَ بِيهِ Bu sözde olduğu gibi. وَقَزَّمَّ Abi ben bir şey, ben şey etmişim, kaybetmişim ve ve fi'l cümle zemmekekezibinel rasul mimma la fil kitab ve Kitap ve sünnette saylamayacak kadar yer Allah resulü böyle yalanlayanları kötülemiştir. Hmm. Eyvah. Evet. Vel Alimler zikrettiler ki kim 5 vakit ibadetten şey 5 çeşit ibadetten bir ibadetin vacipliğini inkar ederse bu birinci kısım. Evet. <gülüyor> ya da adam derse, yok sünnettir, vacip değildir mesela. <gülüyor> ya da ekmeğin helalliğini inkar edersin mesela, ekmek haramdır dese. <gülüyor> ya da adam mesela içkinin haramlığını inkar etse. اَوْ شَكَّ ف۪ي Ha, ama nasıl olacak? Hani. Cahil, avam, alim, has herkesin bildiği bir meselede insan inkar ederse kafir olur. وَاِنْ كَانَ Evet, eğer cahil olacağı şeydense, urrife öğretilir. فَاِنْ Eğer öğretildikten sonra ısrar ederse, bu anlatmadan sonra kafir olur. İşte milletin birbirine karıştırdığı yer burası bu işte şirk işlemiş de adam ikamet üç yapmamadan tekfir edilmezmiş de vesaire. Onlar alimlerin sözlerini anlamaktan aciz adamlar. O yüzden birbirine karşı geçen dersi hatırlayın. Küfrün çeşitlerini saydı değil mi bize? Şirk bir bab. Vacibi inkar etmek bir bab. Haramı inkar etmek başka bir bab. İstihzal bildiğin başka bir bab. Öyle mi? Her biri ayrı ayrı bölümde. Eyvah. Ve kutil. ve ve فَإِذَا <gülüyor> Hiçbir alim bunu dememiş. Eğer ona hak beyan olur ve inat ederse kafir olur. Ve tarif tebliğ edilir. Adam anlamadı mıysa anlamadı yani. Fehmül l değil zaten bizim görüneniz. Bugün piyasada gezen işte 30 kendi nesil diyen ahmaklar diyorlar ki ikametül ül fehmül hücce şarttır. Bunlar ulemanın anlayışından fersak fersak uzak insanlar. <gülüyor> Evet, Hattâ yekûl anâ a'lamu enne dâlike huvel haq ve lâ eltezimuhu. adam ve nahnu lâ nârifû ennehu muanit. Biz bilmeyiz adam muanit midir, dey midir, inatçı mıdır. Ta ki adam diyecek ki ben işte biliyorum ki bu haktır ama iltizam etmiyorum. Ve lâ ekûluhu ve hâdâ lâ yekâdû yüce. Yani böyle demese de insanın yaptığı bu amel yani... Olmayacak herhalde. Bu şey olmayacak şeyler. Ya çok zor bir şey yani. Çok zor. Nasıl anlatacaksın yani? Nasıl anlayacaksın adam onu in i̇nat, inat ediyor, inat etmiyor? Adamın işte kalbine koyacağın bir ölçer yok ki ne kadar inat ettiğini ölç. Eyvah. Fakat Zekr min ehli Her mesletten alimler zikrettiler ki eşya'a la hasruha sayılması mümkün olmayan birçok şey zikrettiler. Dinler, akılar var, ef'al var, itikadât, fiiller, sözler ve itikatlar. Ama <gülüyor> ennahu yakfuru sahibiha ve lem yuqayyidu zalika bil muanid. Eyvah! Sahibi tekfir edilir ve bunu inatçı olana da kayıtlı kılmadılar. <gülüyor> Bakın buralar çok önemli <gülüyor> sözler. Kişi derse ki küfrü teville yapan Fen veya Ya da müctehit olarak yapan. Ya da hata etmiş taklitle yapmış. Ya da cehaletle yapmış. Mağzurun. derse. Muhalefün lı ve vel icma Şeksiz şüphesiz kitap sünnet ve ince icmaya muhalefet etmiş. Mağanahı yengusa yanko, asla. Bu adam neyi bozmuştur? Asla dininin aslında bozmuştur. Eyvah. Fealat tarada astahu kafara bi ra'y kendi ben asd dini biliyorum ben yapmıyorum dese dahi şeksiz şüphesiz kafir olmuştur. Kemela tavakkafe fi tekfir ve şekke fi risalet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani seyredi ve seyredi. Tıpkı peygamberin risaletinde şüpheden bir adamın tekfirinde şek şüphe olmadığı gibi şüphe dilleti okay. Oku. Şüphet olanlar. iman kendilerine delil aldıkları şüphe. Abdullah bin Abdurrahman Allah ona rahmet etsin dedi ki. man <gülüyor> an Müşrikler hakkında mücadele eden sapıklar var. Hüccet edindiler ki onlar. <gülüyor> Ölümünden sonra küllerini yaktıran adam. Diyor, müşrikler hakkında mücadele edenlerin hüccet aldıkları şey. Her dönemde aynı. Bizim karşınıza gelen müşrik cahiller de bu hadisi getiriyorlar. Eyvah. Alâ enne men irtekfel kufra cahilen la yakfur ve la yukafir illa mu'aned. Mu dediler ki kim küfrü cahil olarak söylerse e, tekfir edilmez. Ancak inat eden, bildikten sonra inat edip inkar eden tekfir edilir dediler. Ve'l cevabı ala dâlike kulle. En Cevap şöyledir: Allah سبحانه و Allah ve Allah resulleri korkutucu ve müjdeleyici olarak göndermiş. Ta ki insanların resullerden sonra Allah'a neyi olmasın, hüccetleri olmasın. Hüccet resullerin göndermişi yani. Wa ursilu bihi ibadatullahi la Onların çağırdığı en yüce azam olan şey, Allah'a şirk koşmadan Tevhid üzere ibadet. Allah'tan başkasına ibadetten nehi. Bu her şeriatta ortak olan şey. Eğer şirki işleyen, şirki işleyen cehaletle mazur olursa, özürlü olmayan adam kim diyor o zaman? Eyvah. و اما yakmasını emreden adamın kıssası ise diyor Allah azze ve celle diyor Allah'ın sıfatlarından bir sıfata şüphe etmesine hemen onu bağışlamıştır. Ha neden bağışlamış? Adama risalet ulaşmış. Adam fetre ehli. Bu o tevhide gidiyor. Şimdi zındık ne yapıyor? Burayı kesiyor. Bu anallaha Bak şekkine rağmen Allah onu affetmiştir diyor. Bir yani iblis, şeytan merit yani inatçı şeytan şeytan onun lisanından konuşuyor. Devamını okumuyor. Ve innema ghafare lehu liatemi bulughi İbn Teymiyye lanetleniyor. İbn ama buraya bağlamıyor. İbn Teymiye de diyor ki orada Diyor ki tıpkı diyor devesini çölde kaybeden adam gibi ölüm sarhoşluğunda söyledi diyor. Bak Sekaratı. onun tevili de başka. Sekaratı. Ölüm sekeratında diyor. Bu şeye getiriyor. Fetret, Fetret ehli olmaya bağlıyor. Yani alimlerin şeriatın asıllarıyla insanların kafasındaki işgale sebep olan nasları cem ederken yaptıkları teviller değişebilir. Hmm. Onların bazen bu tevilleri yaparken bazı sözlerinin hatalı olması o alimleri küfre sokmaz. İbni Teymiye'nin Ayşe hadisini yorumu gibi. Ne diyor? Allah'ın kudretin ilminden şüphe etti ama kafir olmadı. Çünkü diyor e, Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı bilmeyen hiç yetikam edilmeler, tekfir edilmeler diyor. İbni Teymiye'nin döneminde problem olan mesele ne? İsim sıfat meselesi. Öyle olunca bütün nasları bu açıdan bakıyor. Tıpkı Hı. bizim bütün nasara tekfir gözüyle baktığımız gibi. Niye? Asılın fitnesi bu yani. Şeytanlar ortaya çıkmışlar, tekfiri iptal etmeye, tatil etmeye çalışıyorlar. Hı. Şeriatın büyükünü yok etmeye Hı. çalışıyorlar. O yüzden bütün nasara ne gözüyle bakıyoruz biz? Tekfir gözüyle bakıyoruz. Hı. Yani yapacak bir şey yok, mecbur. Biz buna kilitlenmişiz. İbn Teymür de o dönem de esma sıfat noktasında insanların şüphelerini izah ederken, giderirken esma sıfattan. Bazı sıfatların reddedilmesinin ikametül hücceden önce küfür olmadığını ispat etmek için kendince ayahadini tevkin ediyor. Bu sonun küfre giden bir sözdür ama İbn Teymi bunu kastetmediği için o kendisi açık bir nasıl yalanlayanın tekfirine tavakkuf etmediği için şirk işlerini tekfirine tavakkuf etmediği için o onun bu sözü lazumül meseb, lesabül meseb kaydесin içerisinde konur. Yani alimin söylediği sözün mezhebi o alimin mezhebi değildir. Mesela Muhammed bin Abdülvahab diyor ki, kafire kafir demeyen kafirdir, kayda diyor, değil mi? Ama bakıyorsun ki kabre gidip dua eden bir adam için, kabre gidip şöyle dua eden Ey ölüm, Allah'a dua et, Allah işte benim günahımı bağışlasın diyen adam için. Diyor ki, biz buna büyük şirk diyoruz, ulemamızdan bir kısmı buna müstehap, bir kısmı da bidat dediler diyor. Şimdi gel Muhammed bin Abdülvahab'ın bu sözünü Muhammed bin Abdülvahab'a tatbik et, öyle mi? Yani biz burada ne anlıyoruz? Önceki naklettiği kaidenin lazımı olan şey ki o da lazımı nedir? Burada o, o müstehab diyenlere tekfir etmesidir. Doğru mu? Ama Muhammed İbn Abdü sözünün lazımı buradaki şey değil. Onu kastetmiyor. O yüzden İbn-i Teymiye Allah ona rahmet etsin yaptığı bu tevhir ne yapmaz? Onu İslam dairesi dışarısına haşa çıkarmaz. Ve bizim koyduğumuz şeriatın asırlarına dair Koyduğumuz hiçbir aslı ezip çiğnememize sebep olmaz. Onun bu tevhidinden dolayı tekfir etmemek. O ne yapmıştır deriz? Burada galat etmiştir deriz. Burada çünkü beş şey vardır ki bunlar peygambere risalete gerek yoktur. İnsan bunlara iman etmek zorundadır. Bir, ilim. iki Allah'ın her şeye kadir olması değil mi? Üç, rezak olması. Dört, malik olması. Beş, Zarar ve fayda verin. Mülkün saydın. Her şeye malik olması. Mülkün saygı olması. Beş. Müdebbürül olması. işi düzenleyen o kadirin içerisinde zarar ve fayda olması Mute. var. Ve, e, zararın ve faydan ondan olması var. Bu beş vasıf fıtrat ile bilinen bir şey. Ki bütün bidat fırkalarıyla ehli Sünnet burada ittifak etmiştir. O başka bir risale okuyacağız. Orada tafsilatlı gelecek bu. Esma sıfata dair okuyacağız. Hangi esma sıfatta inşallah Allah nasip ederse... Kişi mazurdur, hangisine mazur değildir. Ama bu beş vasıfı zikrettiğimiz nedir? Ehl-i sünnet ve bütün bidat fırkaların üzerinde ittifak ettiği, bunu bilmeyenin kafirdir dediği bu sıfatları, Allah'a has olduğunu bilmeyenin kafirdir dediği bütün batıl mezheplerine dahil olmak üzere sıfatlardır. Ki ilim bu o zikredilen sıfatlardan bir tanesidir yani. Fıtratla bilinen, eten bilinen bir şeydir. Zaruri olarak bilinen bir şeydir. Her şeye kadir olmak, her şeyi bilmeyi, her şeyi görme içerisine alan bir sıfattır. Ayşe'nin o yüzden Radyallahu anh'ın işte Allah'ın her şeyi bilip bilmemesi noktasındaki şüphesi ne değildir? Haşa öyle tevil edildiği gibi hakikatte değildir. Ayşe kendisi cevaplamaktadır. Hmm. Ayşe radıyallahu anh'ın demektedir ki evet Allah her şeyi bilir. Ben şimdi size diyorum ki Allah her şeyi bilmez mi abi? Tabi ki bilir. Hani şimdi ben bilmez mi derken şüphe ettiğimden sormuyorum yani. Bu ibare, tabi bu ibareleri Allah verirsin niye böyle kullanmıştır? يُدِلُّ بِهِ كَتِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَتِيرًا Allah bundan çoğunu hidayet ederken çoğunda ne yapar? Saptırır. Müteşâbihlerle. Ha müteşâbihler. Yani aslında muhkemler de körlere müteşâbih bunlar. Onlar ondan müteşâbih. Eyvah. Devam. Devam. Şeyh Ebu Batın devam ediyor. كَذَلِكَ <gülüyor> Eva. Biçok ulama bunu söylediler. Birinin dışında biçok böyle dediler. Ve olaha diyor ki. Taqiuddin Taqiuddin o yüzden dedi ki. Manşer ki fi min Rabbin sıfatlarından bir sıfatta şüpheden adam. Ve misle la Ama nasıl bir sıfat? Hiçbir kimsenin cahil olmayacağı bir sıfat. Delik ya şimdi. Bakın, bir fıtratla bilinen sıfatlar var, iki naslan, naslan. naslan bilinen ve zahir olan sıfatlar, üç hafif olan, herkese açık olmayan sıfat var. Burası çok önemli. Bu beş saydığımız şey ve içerisinde muhtevasında olan o sıfatlar nedir? Fıtratla bilinen, açık olan şeylerdir. İki Allah'ın semi olması, Allah'ın basir olması değil mi? İşten gören olması, bilen. Bunlar zahir olan, herkesin bildiği sıfatlardır. Üçüncü sıfat vardır. Örnek verin bana. Hafi olan. Ayak, ki yani. Ayak. Nasıl bilsin adam nasıl ulaşmadan Allah'ın ayağı. Akılla bilinir mi? Fıtratla bilinir mi? Akla tersdir bu. Doğru mu? İçtihattan da olmaz. Neler bileceğiz? Nasıl? Buluhun nas. Bu lüğul hucce Açıklar. Buna cahil olan manzur yani. Bunda cahil olan ama qable ikameti için. Ama bu ikisinde ama şüphe derse şekil ederse tekfir olunur. Tekfir olunur. Okuyayım abi. Tamam. Men şakka fi sıfatin min sıfatir Rabb taala ve misluhu la yehlehu küfr. Tamam. Ve kana misluhu yehlehu lem yekfur. Eyva. Ha bu Açıkladığım şey bu işte. Yani sıfat ikiye ayrılıyor. Bir zahir olan semih Basir, Alim bilen, işten gören olması iki gizli olan o da ayak. Mesela. El. Bu iki yeri Bunlarda inkar eden oluyor ama tevhül eden hüccet ikamesinden sonra inkar eden kafir oluyor. Tevhül eden bidat ehli oluyor. İmam Nebeb-i Müslüm Şahin'de bunu getiriyor. Diyor ki sana diyor altın bir kaide kural vereceğim tekfirde. Muhtezileden Allah işitmez görmez diyen ve Cehmiye'den Allah işitmez görmez diyenlerin tekfir-i icma etmiştir. Niye? İmkar var burada. Nasları inkar var. Ancak diyor Allah işitendir, işitmesiz görendir, görmesiz diyenlerin tekfirinde ihtilaf vardır. Bir grup demiştir ki bu yaptıkları bidattır. Bir grup ulema da demiştir ki bu bidatları onların nasıl yalanladığına gelmez. Çünkü başında ne diyorlar? Semi basir. İsmi Kabul ispat ediyor. ediyorlar. Ha. Ispat ediyorlar ama bir bidata teville bir bidata bulaşmışlar. Hmm. bunun bidat ehlinin tekfiri ihtilaflıdır. Yoksa inkar eden mutezinenin tekfirinde icma vardır, kafir demeyen kafirdir. Onlar nasıl yalanlamışlardır? O yüzden Muhammed i̇bn Abdullah Allah rahmet etsin. Bize diyorlar hep ondan başkasının sözünü getirmiyorlar. E bir o adam anlamış ne yapalım yani. Allah rahmet etsin biz biz necdiyiz yani. Kim ne derse desin bize. Allahım dostum bundan gurur ve şeref ve izzet duyuyoruz. Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki Selefin, mutezile, cehmiye, rafiziler ve benzeri bidat ehlini tekfir etmediğine dair nakledilen bütün sözlerde hulat olmayan aşırı olmayan bidat ehli zikredilmiş. Bidat ehli kastedilmiştir diyor. Anladın mı inşallah? Selefin, seleften gelen ve seleften nakledilen ibarelerde rafizi, cehmi, mutezile gibi tekfir edilmeyen fırkalar sözler varsa eğer bu fırkaların tekfir edilmediğine dair sözler o sözlerde kim kastedilmiştir? edilmiştir? Ghulat olmayan, aşırı olmayan rafizi, mutezile ve cehmi. Onların der. bazı göre tesirlenmiş. Insanları. Mürciye iki sınıf. Kerramiyesi var değil mi? Kerramiye ne demişler? Kalp dilin, dilin, dilin. dilin söylemesidir mücerde. Kalp tasliği gerekli değildir demişler. Bu sözün lazımı olarak münafıklar da Müslüman olmuştur. Ümmet İbn-i diyor ki icma etti onların tekfirini. Halbuki onlar mürcenin bir fırkası. Bir adam dese ki mürcelenin tekfiri ihtilaflıdır. Diyemez yani icma var üzerinde. Mu'tezileden Allah işitmez görmez diyenler. Tekfirinde ne var? İcma var. İmanlığı Ama şey... Allah işitir, işitmesiz göre. Orada ihtilaf var. Gene bir adam tekfir etmiş, biri tekfir etmemiş. Yani böyle bazı bidat bu sonradan da böyle bidatlar çıkabilir. Biz bu bidatların kişi dinden çıkartan mı yoksa dinden çıkarmayan mı olduğunu nasıl ölçeceğiz? Bir kıstasımız var. Nedir o? Tekziyi bunun nasıl yalan? Nası yalanlama. Hmm. Eğer o bidat nası yalanlama gidiyorsa o bidat sahibi kafirdir. <gülüyor> Ona kafir demeyen de kafirdir. Ama işin içerisinde ispat varsa nasıl? Sadece bir bidat kabili varsa ek bir söz sonradan çıkartılmış o işte orada olur. Yani biri edebilir, bir kardeşimiz edebilir. Bir kardeşimiz etmeyebilir ama bu bizim kardeşliğimize zarar vermez. Niye? Mesela nedir? Hilafidir. Ama diğer mesela hilafi değil. olduğu için orada ihtilaf edemeyiz caiz değildir. Eyvah sözü inşallah bitirem öyle tamam ya. Yani. var zaten bu son biri. Dedi ki bu yüzden Nebi sallallahu Allah'ın kudretini de Allah'ın şüphe eden adamı tekfir etmedi. Ha bu sözünde de böyle söylüyor. Bak İbn Teymiyye iki ayrı yerde iki ayrı şekilde tevil ediyor. Çünkü diyor ona Risalet ulaşmamıştı. O yüzden tekfir etti. Yani tekfir etmedi. Çünkü fetret ehliydi diyor. Ve kâle i̇bn Akil. i̇bn Akil. büyüğü değil mi? Vafa, Allah ona rahmet etsin. Güzel bir sözü vardı. Ne diyordu? Diyor ki insan hak ehlini değil ha. mesirlerin önünde izdihamla veya onların lebek diyen ha. diyen sözlerinden tanımadı İslam'ın düşmanı, şeriatın düşmanlarına karşı tuttukları mövgülerinden tanımadı. İslam'ın ehlini ondan tanım diyor. Allah ona rahmet etsin. Ve bu vafa İbn al diyor ki bugün diyor kabirlerin yanında bu işleri yapanlar benim yanımda bu yaptıklarıyla kafirlerdir. İbnül-Kamil diyor ki bu söz o kadar hoşuma gitti ki diyor yatağımın başına yazdım aslında bu sözü diyor. Eyvah. vehala bu nedenle nübüvveti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve كذلك قال Ha ve كذلك قال ابن ve hamle onu ala Akil de buraya hamletmiş. Kendisine davet ulaşmayan fetret tehlikesi. Başkilerde İbn Teymin'in şey yaptığı yani tam aksi söz söyledi. yani yazıyorum. Şimdi o kitapları kesiyorlar. okudum gördüm kanal kitaplarına şey yap. Kibritle çak ateşe ısınırsın öyle bir faydası Evet. Lennehu <gülüyor> cahil. Cahil tekfir edilmez sıfatlarda. Bu <gülüyor> emme Bak, sözü görüyor musun İbn Teymiyye? Şirk ve diğerleri falan. Sıfat, isim sıfat başka, bu başka. Ben bir tane zındık söyledim bunu. Piyasada adı meşhur, herkes tanıyor işte. Münazaracı bir kibirli bir tip. Dedim ki bak o bölüm başka. Rububiye, uluhiye başka. Nereden çıkartıyorsun dedi. Tevhid bütündür dedi. Ya kardeşim bak. Ulema böyle demiş diyorum. Ahad İbn-i de aynen böyle söylüyor. Fi Şirk ve benzeri diğer meselelerde ama cahil, mazur değildir. Tekfir edilir. Kene... Sen bazı sözleri üzerinde duracağız inşallah. We'll şey、Fakat İttihadiler yani hululcular hakkında söylediği bazı Tekfiri sözlerini geçmişte Onların ediyor. Onları şüphe eden ne de tekfir ediyorlar. Kâle sahib bir kitap var yani İbn Teymi'nin ihtiyarı seçimlerinin olduğu bir kitap. Orada diyor ki, Mürtet, Allah'a şirk koşan bak, bu bir bab ve buraya dikkat çekiyoruma çünkü şirkin engeli başka, haramın engeli başka, doğru, vacibin engeli başka. Yani her birinin kendine göre engelleri ve şartları var. Birincisi, Mürtet Allah'a ortak koşabilir. Ev, bak, ev neydi? benzer şeylerin ard arda sıralanmasıydı. El awkana mubiqadan diye Resulullah sallallahu Ya da adam peygambere şey yapıyor Aleyhissalatu vesselam buuz ediyor. Avlima Ya da getirdiğini. Yani hadis inkarcılar ne yapıyorlar? Peygamberin getirdiği şeyleri buuz ediyor adamlar. Bize de ki kara kaşımıza kalk gözümüzü. Bu da başka bir çeşit. Au inkar kullen inkaran bi qalbi. Ya da işte kalbiyle inkar ettiği her şeyi İnkar etmeyi terk etmesi. Mesela yani burada anlatmaya çalıştığı şey insanın kalplerine bir şeyleri inkar etmesi lazım. O inkar etmeyi terk ederse orada da iman bozulur, mürtet olur. <gülüyor> ya da işte kafirlerle beraber. kafirlere Bir yerde savaşmış yani. Kafirlerle beraber sahabeye karşı savaşmış mesela. <gülüyor> ya da bunu caiz Ya da Ankara Mucme Ali hicme angatayan. Bak, burası çok önemli. Size diyecekler ki zındıklar, dini asıl ve furu diye iki ayırmak bidattır diyecekler. Selefin yanında bütün din asıldır diyecekler. Doğru söylüyorlar. Bak, burada diyor ki üzerine icma edilen İbn Temyün'e sözleri, üzerine icma edilen bir furuyu inkar eder diyor. Niye furu kelimesi kullanmış? Halbuki İbn Temyün diyor, muhtezilere din iki ayrı asıl ve furu diye. İbn Teymiyye'nin kınadığı Mu'tezile'nin bazı bid'at fırkalarının şu iddiasıdır. Onlar dediler ki kelamcı oldukları için zaten Allah'ın kendisi hakkında ispat etmediği sıfatları ispat etti Mu'tezile akılla. Öyleyse Allah'ın şu sıfatı da gerekli, öyleyse Allah'a bu sıfat da gerekli. Akıllarıyla bir şeyler koydular. Sonra dediler ki bunlar asıldır. Bunlara iman etmeyen kafirdir. İbn-i Teymi onları reddediyor. Bu asıl değildir diyor. Hem böyle bir sıfatlarda taksim diyor. Onu anlatıyor. Onun bidatlığını ve onların yaptığı bidatın pisliğini, keyfiyetini anlatıyor. Demek ki üzerine icma edilen bir furu da olsa. Paça furu mudur? Sakal furu mudur? Baktığın zaman öyledir. Veya başka şeyler yani. Ne girirse aklınıza. Eğer üzerinde kat'i bir nava <gülüyor> varsa o furu'yu inkar edenle tıpkı e, açık, e, asıl olan bir şey inkar etmiş gibidir. اَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ sonra. Yani şimdi burada icma'an katiyen diyor ya, kat i icma olan bir şeyde izaha gerek yok. O furu kat'i bir icma ile bağlandıysa ki onun da tabii şartları var. Falan. Şimdi icma kat'i basit bir iş değil yani. Anlatabildim mi? Yani birçok alim icma naklediyor da, Ahmet de diyor ki, icma naklediyorsa yalan söylüyor diyor yani. Sahabeden sonra kim icma edebilir diyor mesela. Hani namazın beş vakitliği gibi, namazın beş vakit olması kat'i bir icma mı? Alim, avam hepsi birbirine nakletmiş, malum bir şey yani. Ramazan orucunun işte tarihi öyle mi? Bayram günleri vesaire yani bunun gibi şeyler. Çok açık olacak yani kat'i <gülüyor> icma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Furu ama kat'i icmayla asıl olmuş. O jäl binahı binahı Allahı vasaıtan, yetebkülü onlara, yattgulum, esalgum. Malum olan Allah'la arasında aracılar ediniyor, onlara tevekkül ediyor, dua ediyor, onlardan istiyor. Kefara icmal. İcmale kafir olur bu adam. Vamen şekk fi sıfatı min sıfatı Allahı. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatta şüphe eden adam. Vamisluhu la nasıl? Az önce dediği gibi hiç kimsenin cahil olmayacağı bir sıfat, ilim görmek, duy, işitmek gibi. O adam mürtet. bi Ama cahil olabileceği bir meselese mürtet olmaz. Ta sallallahu aleyhi ve sellem." Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etmemiş. Allah'ın kudretinde şüphe eden adamı. Feat min O tekfir edilen şeyler geçti diyor mutlak olan. Feferraka ve farkun var farkı fi sıfati beyne el ve gayri sıfattaki öyle değil mi var farkı fi sıfati ben atla fi ma min el mukaffarat ayva ve <gayri> <fî> farraqa fi ve ha <gayri> <fî> doğru cahil ve diğerlerini sıfatta ayırdı sadece isim sıfatta böyle bir ayrım getirdi diğerlerine Ama o getirdi onlar mutlak şekilde tekfir etti Tabi diğerleri mutlak ayva <fî> معنا رأي الشيخ bununla beraber şeyh ne diyordu Cehmiye'nin ve benzerlerinin tekfirine tavakkuf etmek İmam Ahmed'in nasarı ve diğer İslam imamlarının nasarı yanında nedir hilafidir hangi boyutu olduğunu açıklıyor bak şimdi burası çok önemli geliyor قال المجدد رحمه kim İbn Teymiyye diyor ki <gülüyor> Her bidatta davetçi tekfir ederiz diyor. Sonu küfre varan bidatlarda davetçi olan tekfir ederiz. Fina fina nufusklı mukallid ederiz diyor. Mesela Allah'ın örnek verecek ondan anlatayım ben kendimi şer etmiyorum söyle. Keman <gülüyor> Kim gibi bak dedi ya. Davetçi'yi tekfir ediyoruz. Mukallidi fıskla itham ediyoruz. Kim gibi? Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenler gibi. Şimdi alimlerin Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Kafir demeyen kafirdir. İbni Teymiye naklediyor. Getir İbni Teymiye yapıştır. Hani lazımın mezhebi, eshebi mezhebi kaidesini anlamak için anlatıyorum. Burada mukallidi fısk diyor. Fasık diyor. Davetçi'ye kafir diyor. Eyvah devam. Ya da diyor ki Allah'ın ilmi mahluktur mesela. Bu kaderilerin, şeyi, kaderilerin düştüğü hata. O yüzden kaderiler kaderi inkar etmelerine rağmen Allah'ın ilmini ispat ediyorsalar he, onların tekfiri yeni ümmet arasında ihtilaflı meselelerle. Ya da isimlerinin bazıları mahluk olduğunu iddia. La yura fil ahira. Mesela fil ahir. ahirette görülmeyeceğini söylese. La tudrikul evzal ve yudrikul evzal. Bir adam bu fikre davet eden bir bidatçiyse sünnet inkarcılığından dolayı davetçi davetçiyse kafirdir, mukallifse fasıktır. Eyvah. Enemies. Tabi <gülüyor> fasıklığı kalmıyor. Şimdi gelecek. Au yasubu sahabete radiyallahu anhum tedayyuna. Sahabeye sövmeyi de din edinmiş. Başka bir evet. tanesi mesela. Eyvah. Au annel iman mücerredül i'tikad. Bak. Murciye Heh, i̇man iman itikattır diyenler gibi. Şimdi var ya bunu Ebu Hanife götürüp tatbik edersen ortalık karışır. Ya, o yüzden ilmi böyle art niyeti olmayan adamlara okutmak lazım. Yoksa var ya yani yoksa o alır onun sözünü ona vurur. Bu alır bunun sözünü buna vurur. Adam gibi adama ilim okutmak lazım. Eyvah. Vamma <gülüyor> eşbedalik buna benzer şeyler yani. Fe men kane alimen fi şey'in min hadil bidaye ya da iley kim bu bidatlardan birinde alimse ve buna çağırıyorsa ve aleyhi, bunun içinde münazara ediyorsa mesela bi küfrüne hükmedilir. Ahmet'in birçok yerde böyle yaptığı nasledilmiştir. Adama diyorsun ki Ahmet Kalkan işte bak Mehdi inkar ediyor kabir azabını. Ya diyor o diyor, bidat tamam. Bidat ehli onlar. Kardeşim bak ortaya koymuş İbn-i bu adam bu bidat için mücadele ediyor, savaşıyor, delil getiriyor, tartışıyor. Bu adam davetçi. Bu adamın mahkûmü mi kufrihi. Ahmet'te bu nasıl edilmiş. Küfrüne hükmedilir. Mukallit ise bade ekhametül hücce. Hücce ikham edilir, ısrar ederse o da onun gibi kafir olur. Abi bu saydıkları şeye mi ait? Sadece alime mi ait? Yani fasık fa diyor ya, fasık diyor ya. Allah bade ekhametül hücce o da kafir i̇kamat önce o fasık. Eğer mesela bu, bu da ki... O da kesin değil. O İbn-i gittiği görüş. Diğer görüşe göre o da kafir. Ayrım yok. Mezhep arasında diğer görüşe göre Ehl-i Sünnet arasında o da kafir. Bu Batın hatta bunu izah ediyor başka bir Risale'sinde. Bu İbn-i gittiği gittiği Hani Biz bu kavle de razıyız ya. Hmm. Bu iyi, önemli değil yani. Millet 40 dereden su getiriyor bu kadar kafir ve Müslüman demek için. Eyvallah. Abdullah Ve hadis min şirk ne işte küllünü yaktırmak isteyen adam muvhid de şirk ehlinden değil diyor. Sakasabe min tariq, Ebi Kamil. Ebi Hamel, Kamil'den şöyle sabit olmuştur diyor. Muhammed an Sabit an, Sâbit, an Rafi an Abi illa <gülüyor> Tevhidten başka hiçbir ameli yoktu diyor bu adam. Tevhid varmış adamda. Fıbat alal ihtiyac <gülüyor> bir hifi meseletinize. Yani tartışma olan meselede bu bundan ihtiyaç batıl olur diyor. O zaman bunu hüccet almak batıl olur. Adam tevhid üzere diyor. Anlatabildim mi? O zaman bunu neyle anti O zaman demek ki e, fetret ehlidir tevhidi doğru bir tevildi. Bu rivayete göre. Hmm. En güzel tevhid İntifa-ül-kast. Ya da ölümsekeratı. Yani onun tekfirin engellerine bağlı olduğu bak intifar kastır. Bir müdür başka yerde o de yapıyor. Belki önceden o mezhep üzereydi. Sonra bu rivayetle karşılaştı. Hı hı. Hı hı. Sonra fetvasını değiştirdi. Olabilir. Kaç tane görüş var bu şey gibi. Ben size ayrı bir risale kitap okutacağım. Orada bu kitap yazmışlar adamlar. Sırf o hadise. Bütün rivayetleri kaç tane tevil her tevile giden Alimlerin sözleri hepsi orada tafsilot etmiş inşallah. Burada kalalım lütçe Sözlerimize bir güzellik varsa Allah öylesin. sözlerini güzelleştir. Bir kötülük varsa nefsi meşhur <gülüyor>